radyo tiyatrosu Akşam seyredin. Cenaro Hüseyin Aydınlı Sesendirme öğretmeni Tuncay Halıcıoğlu. Doktor bey! Doktor bey! Doktor bey! Ne istiyorsun? Kurbanın olayım doktor bey cayır cayır yanıyor bir çare bir bakıverin lütfen bir bakıverin getir getir bakayım şuraya <gülüyor> alın bakın bittim aslında tükendi iyice <gülüyor> ateşi iyice çıkmış kaç aylık bu 18 aylık ne zamandır hasta 2 gündür şimdiye kadar niye getirmedin tabipliğe getiremedik bey bilmiyorduk sizin geldiğinizi aa şimdi komşular dedi de koştum geldim size şu anda bir şey yapamam yarın tabipliye getir Allah rızası için. Allah rızası için doktor bey. Bir ilaç verin. Bir şeyler yapın. Sabaha çıkar mısın? Çıkar çıkar çıkar. Sadece ateşi yüksek. Ha, şu saçaktaki buzlardan koparıp bir beze sar, çocuğun alnına koy. Yarın da getirirsin tamam mı? Hadi. Ya Rabbi. Şifa senden. İnşallah yavrum sabaha çıkar. Ağlama yavrum.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 Yatsam bari. Hiç de uykum yok. Bütün gün nasıl vakit geçirilir burada? Dağın başı. Buradan bir an önce kurtulmalıyım. Yoksa çıldırırım. Ne biçim yerler buralar. Nereden de düştüm. Hay Allah. Doktor Bey. Doktor Bey. <gülüyor> Yine mi? Sulamayacağım bu vahşi insanlardan. Doktor. Doktor! Ne istiyorsun gecenin bu saatinde? Derdin nedir ha? Kusura bakmayın doktor bey. Aslan barda çok ağır. At, içeri gir de öyle konuşalım. Gir içeri, gir. Beyim giremem. Düşseydik yola zavallı çok acı çekiyor. Nesi var? Ne bileyim doktor bey? İni inliyor Diyemiyorum ki dermini. Ne zamandır hasta? Bir hafta oldu. Ama bu akşam iyice ağırlaştı. Nefes alamıyorum. Hı hı, buraya yakın mı? Ee, yakın sayılır ya. Hemen öncecik şu tepenin ardındaki göl.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 ...ben gir içeri sabah olsun bir çaresine bakarız diyorum. Tamam, tamam doktor efendi. Madem Ölüm öyle diyorsun... Olsun. ...eh. Of. Çıldırmak işten değil. Ziyare mektup yazmadayım. Onun çevresi geniştir. Bana güzel bir tayin edilecek yer ayarlasın. O kadar arkadaşlık yaptık. Heh işte. Kağıt kalem de burada. Biraz içli bir mektup olmalı. Acındırmalıyım kendime. Önce şuraya bir tarih atalım. 11 Mart 1964. Ha, sen sobanın başında ısınmana bak. Benim bazı işlerim var. Tamam. Tamam da duramıyorum. Ciğerparem. Ne yapayım bilemiyorum. Durursan durur. Evet. Sevgili dostum.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 tayinimi bir an doktor bey kurbanın of. olayım. Şimdi verelim. Doyamıyorum. Ya ne laf anlamaz adamsın sen be. Bu saatte hangi vasıta ile gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Donalım mı? Ölelim mi? Bak. <gülüyor> Bakın doktor bey, kızam var. ...atım maşallah kuvvetlidir... Hemen incecik ulaştırır bizi köye Dayanamıyorum elinde değil içim yanıyor doktora efendi İçim Olmaz be adam Yarın tabipliğe getir dedik Bu havada yola çıkılır mı hiç Soğuktan donarız ölürüz kurtlara yem oluruz Çığ altında kalırız Önümüzü göremez bir uçurumdan aşağı uçarız Siz korkmayın be Aha Şu avucumun içi gibi bilirim ben bu dağları Bir şeycikler olmaz Siz gözünüzü yumup açıncaya kadar götürürüm ben sizi Kızakla mı? Örtüsü bile yok donarız be Bakın bey buna kepenek derler. İşlemez soğuk. Al benimkini giyin. Peki sen ne yapacaksın ha? Sana kış yok mu? Ben ben alışırım soğuğa. Bir şey olmaz. Hadi, hadi alın giyin. Acele edelim. Bir an evvel çıkalım yola. Oğlumun zavallımanın acıları dinsin. Bak, ne onun acıları diner ne de bizimki. Bu havada, bu saatte, bu karanlıkta yola çıkamam. Çıksak bile köye ulaşamayız. Anladın mı? Madem bekleyemiyorsun şimdi git sabah gelirsin. <Gülüyor> ne laf anlamaz adam Aptal dağlı. Bu kendini bilmez köylülerle ne yapacağım ben burada Durmadan gece gündüz kapımı çalarlar artık Ah anne Bütün bunlar hep senin yüzünden Ne dur biliyorlar ne laftan anlıyorlar Ah medeniyet Ah Avrupa Biraz da buralara düşse yayı olur İnsanlık öğrenselerdi Gecenin bu saatinde kimse kimseyi rahatsız eder mi hiç Olacak şey mi Medeniyet Ah medeniyet neredesin? <Gülüyor> bu da mı? O ihtiyar gitmemiş. Bu <Gülüyor> türkü söyler. Ne yüzsüz insan ya. <Gülüyor> Sinirlerim iyice bozuluyor. Şu mektubu da bitirmem lazım. Nerede kalmıştım?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 Bu soğukta, bu tipide başka bir köye hasta olan oğluna bakmam için çağırdı beni. Evet, tabii ki gitmedim. Bu kışta kurtlara yem olmaya hiç niyetim yok. Çarptım yüzünü. Ama anlamıyor ki. Şimdi kapının önünde hala inatla bekliyor beni. Türkü söylüyor. Zaten içim sıkılıyor. Bir de bu türkü hüzne boğuyor beni. Aray, ayı, Aray ayı, Bu türkü değil İlahi Annemin ilahisi Çocukluğumdan kulaklarımda kalan bir ses. Amma da işten söylüyor de, Anne de, Ah annem Şimdi duysaydı bunu mutlaka ağlardı En iyisi gidip şuna bir bakayım Ne yapıyorsun burada <gülüyor> Şey Kusura bakmayın bey Sesim yüksek çıktı Sizi rahatsız ettim değil mi Bakın sustum Sustum işte söylemem bir daha Daha ne bekliyorsun niye gitmiyorsun Nasıl gideyim doktor Oğluma sizinle geleceğime söz verdim İnlemeleri hala kulaklarımda Eli boş gidip de ne yapayım Sabah olunca sizinle dilerim Of Şu hale bak Koskoca ihtiyar karşımda ağlıyor Hay Allah Ne yapsam Gitsen mi acaba Tabii. Tabii ya Ziya en kısa zamanda tayimi ayarlar nasıl olsa. <gülüyor> Hem döndüğünde arkadaşlara anlatacak bir maceram da olur. Gideyim bari şununla. Adın ne senin? Hasan Bey. Hadi Hasana, gidelim bakalım. Kaza hazırla. Sen kazandın. <gülüyor> ne dediniz? Kaza <Kızağı> mı hazırlayayım? <gülüyor> şey, bana bana dediniz değil mi? Ya.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 Demek bütün ihtiyarlar birbirine benziyor. Böyle sızlanıp duruyorlar. Fazla gereizellik edip de canımı sıkmasa bari. Olsun. Çok uzun muyolumuz? Yok Doktor Bey Bakın kasabadan çıktık bile ha, Çıktık ama hava daha da soğudu eh, Açıkla çıkınca rüzgar sertleşiyor Kasabada evler kesiyor Ne de olsa rüzgarı O kadar da karanlık bir gece Etrafta ışık bile yok Yolu şaşırmazsın inşallah Allah'ın izniyle şaşırmam Bey Dedim ya avucumun içi gibi bilirim buraları İyi de ne iz var ne de yol Burnunun ucunu bile göremiyorsun Peki, sahi sen gelirken nasıl geldin ha? Hiç, hiç Oy. bey. Bismillah deyip koştum kıza. Nerede dara düştüysen yetiş ya fakir Ahmet dedim. Açtım manileri. Ne dedin, ne dedin? Ya fakir Ahmet dedim. O da ne demek? Bir dua işte. Hey. <gülüyor> dua mı? Duayla geldin buraya kadar demek ha? Öyle ee... Bu amiminin silahıdır bey. Şu <gülüyor> silah... silah, İlahi sana. Şu halimle bile güldürdün beni. <gülüyor> Neden güldürdün doktor bey? Gülünecek ne söyledim ki ben? <gülüyor> yok yok. Yok bir şey sana. Bakma sen bana. <gülüyor> şeker şeker ister misiniz? Şeker mi? Ne şekerim şu? Akide. Akide şekeri. Solakta iyi olur. İnsanın içi ısınır. Alın siz dağıtın ağzınıza. Hayır mi? hayır. hayır. Sen... Sen etrafa iyi bak da yolu şaşırma. Eğer yolu şaşırırsan yandık ha. Bu yolları iyi bilirim ama yine de Allah şaşırtmasın Bey Şaşırırsak yanar mıyız donar mıyız bilmem. Bak. Bak sana inandım da çıktım bu yola. Bakıyorum sende yavaş yavaş korkmaya başladın ha sana. Yok bey Şu Karbi dağlarda yolumu şaşırmaktan, kurtlara gem olmaktan korkmam. Benim asıl korkum yok daha başka. Ölümden daha başka korku mu olurmuş sana ha? Bak seni bile gecenin bu soğuğunda ve zifiri karanlığında Buraya kadar yetiştiren ölüm korkusu değil mi Ölümden korkmamak elde değil Kendimi düşünmüyorum Oğlumu Ciğerparemi düşünüyorum için. Benim içinse Asıl korku Son korkusu O da ne ne sonuymuş bu Kusura bakmayın doktor efendi Ebedi saadeti kaybetme korkusu. He. İçten içe yakıyor beni. <gülüyor> Külteme beni Hasan. <gülüyor> Kaybedecek neyin kalmış ki? Halen korkuyorsun. He. He. Doktor efendim... ...ne diyeyim... ...bu gece benim en sevdiğimin acıları... ...dinsin diye... ...üşenmeden sana geldim. Siz de zahmet edip bu teklifimizi kabul ettiniz. Allahu u Teala razı olsun...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 Tipik bir bunaklık vakası Ne söylediğinin ne de kendinin farkında değil Cahilliğine bakmadan bir de ders vermeye kalkıyor <gülüyor> Allah bilir okuması yazması bile yoktur bunun Asana <gülüyor> Okuma yazman var mı senin? Var biraz Elime ne geçirirsem okurum işte <gülüyor> <gülüyor> Sana Sana, sana atıyorum <gülüyor> Yok yok ben bir şey duymadım <gülüyor> Kurtçasını duymadın mı? Ya ben bir şey duymadım. Nasıl olur? Şimdi duydum. Sana... Sakın kurtlar saldırmaz. İnşallah saldırmazlar. Peki ya saldırırlarsa ne yaparız ha? Geri de silahın da yok. Doğa, müminin silahıdır dedim ya bey. Ha nasan şaka yaptığımı mı sanıyorsun? Hadi hadi sen şu atı daha biraz daha hızlı da sür. Bir an evet eve köye varalım. Yoksa işimiz işe. Hadi karakız. Ne? Kutlar saldırırsa etrafta sığınacak bir tek ev bile yok Şu tepeye çıktık mı Orada eski terk edilmiş bir bina vardır Harap. Hmm. Oraya saklanabiliriz Hadi hadi Hasan ağa biraz daha hızlı gidelim Şuraya bak sultan evet. İzhan neredeyse Allah'ım ben aklımı kaçırdım galiba Ne işim var gecenin bu saatinde Bırak mı ihtiyarlar daha başında Nasıl yaptım daha adayı ben ne peşine düştü bu adam ya deli ya da eşkıya. Hem, hem hem nereden biliyor benim kasabaya geldiğimi? Daha kasabalıların bir çoğu bile görmedi beni. Allah Allah. Ya öldürürse beni. Daldınız Doktor Bey. Heh. Ne ne ne dedin sana? <gülüyor> Durgunlaştınız birden. Yok, dalıp gittiniz. E, eh, ilk günler hep böyle olur. Dalar gider insan yabancı bir yere gelince ee, şey, Say memleket neresi doktor bey? Memleket mi? İstanbul'u yüzyılsın Öyle emin İstanbul'da doğdum Ama taksilimin çoğunu yurt dışında yaptım İbarek <gülüyor> şehir İstanbul'u görmek nasip olmadı bize doktor bey Ama, ama çok okudum Heh. Öyle okudum ki Görmüş gibi oldum Sokak sokak canlandırırım gözümde İstanbul Boğaz önünde akar gider ne? Minareler Kubbeler Mezarlıklar Çerviler Camiler türbeler Beri da Üsküdar gözümde tüter Eyüp Sultan Hele Eyüp Sultan Resulullah'ın kabrine gidemedim mi? Bari mihmandarı'nın kabrine varıp bir ziyaret etsin diye içim yanar Ah doktor bey ah Hele anlatın Kurbanınız olayım Anlatın Eyüp Sultan'ı e Eyüp Sultan'ı mı? <gülüyor> Nesini anlatayım hiç görmedim ki ah, Görmediniz mi? E diyorsunuz doktor bey İnsan İstanbullu olur da bir kez gitmez mi o mübarek Sahabenin kabrine Allah. Gitmedim dedim ya Ölülerle işim yok benim İşim yaşayanlarla. Yalnız daha çocukluğumda annemle bir yere gitmiştik. Onun da adını hatırlayamıyorum. Yalnızca yemyeşil bir yerde. Kocaman çınarlar vardı. Ha, bir de annemin gözyaşlarını hatırlıyorum. Ağlamıştı. <gülüyor> Zavallı annem. <gülüyor> Zavallı değil ki bey. Asıl zavallılık... ...gözyaşımdan nasipsiz olmak. Ben, ben çok ağlarım. Beşik'te bebek görür ağlarım, sokakta beli bükük ihtiyar görür ağlarım, dertli görsem ağlarım, düğün dernek görsem gene ağlarım. Bak, bak ben hiç ağlamadım ama bu yolculuk beni de ağlatacak galiba. Soğuktan donmak üzereyim. Ne zamandır yol alıyoruz? Diyken bir eve bile rastlamadık da. Hani yakın demiştin, kandırdın beni, değil mi? Telasslanmayın, <gülüyor> doktor bey. Bakın tepeye gelmek üzere. Hi de at yürümiyor ki. Çakalım kaldık burada. Şu kaya'nın kütüsünde kalmış buraları. Onun için kar yumuşak. At saplanıp kalıyor. Ben ineyim de çekeyim hayvanı biraz. Dur, dur, bir dakika ben de edeceğim Ben yürüyünce ısınırım bari. Aman doktor bey, Do doktor bey dikkat edin. Ne oldu? O taraftan değil bu taraftan değil bey, bu taraftan inin. Niye?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 Bulamayanın ise ayağı kaymış... ...uçuruma yuvarlanmış. Bak, bırak şimdi bunları da... ...bir an önce çıkar şu atı karların içinden. Hadi kara kız. Gel gel. Olmuyor. Olmuyor işte. Buraya saplandık, kaldık. Telhase etmeyin doktor bey. Telhase etmeyin. İmmet ya fakih Ahmet. Hadi. Hadi bismillah. <gülüyor> Hadi, hadi karakızım. Hadi. hadi. Hadi. Oldu işte. Gördünüz mü doktor bey? Hadi, hadi buyurun kıza. Evet. Yok, biraz yürüyelim. Hem yürümek daha emyetli. Baksana kızağın bir ayağa boşlukta gidiyor. Yol buralarda iyice daralır. Hasan ha, demin yine dua ettin değil mi? Evet doktor bey. Ahmet yaafaki ahmet dedim.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 Ne dediniz doktor bey? Akşemsettin'in kim olduğunu sordum. Benim, <gülüyor> bu cahilliyimle imtihan mı ediyorsunuz doktor bey? Elbet siz daha iyi bilirsiniz. Kusuruma bakmayın. Siz <gülüyor> benimki işte. Yok ya sahiden <gülüyor> soruyorum. Etmeyin doktor bey. Biliyorum çok konuşup kafanızı ağrıttım ama siz gene de kusuruma bakmayın. Canım ya. ne kusuru ya? Hakikaten bilmiyorum. Nasıl olur doktor bey kitaplarda da mı okumadınız? Hayır okumadım. Bak biz tıp kitapları, nefsben kitapları, sosyal kitaplar okuruz. Allah Allah Allah Allah. Ya, ya niye şaşıyorsun ki bu kadar? Akşamsetini illa bilmem mi gerekiyor yani? He ee, ya. Siz bilmeseniz kim bilecek? Niye? Çünkü Akşamsettin Hazretleri tıp sahasında beyim bir şansı getir mikrop nazariyesini bulmuş hayda bunu da nereden çıkardın şimdi Okudum doktor bey bak, ben bunca sene yüzlerce tıp kitabı okudum ama senin dediğine hiçbir yerde rastlamadım bak mikrop teorisini 19. yüzyılda Pasteur isminde fransız bir doktor bulmuştur ne ondan bir sene önce ne de fatih zamanında mikrobun varlığı bile bilinmemekteydi yahu ben neler söylüyorum bir dağlı ile bakteriyoloji konusunda tartışıyorum hem de bir daha başında. Hakikaten delirmiş olmalı. Bakın doktor bey. Eh. Pasteur'den tam 400 sene evvel Akşemseddin Hazretleri mikrobun varlığını biliyordu. <gülüyor> Bunu Maddetül Hayat adlı eserinden öğreniyoruz. Aynen şöyle yazıyor. Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu <gülüyor> saklanın Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer.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 Bunu da sevgili peygamberimizin salgının bulunduğu yere gitmeyiniz ve salgının bulunduğu yerden çıkmayınız hadis-i şerifini ilham olarak bulmuştu. Ayrıca kanser hastalığı üzerine de çok çalışmıştı ve bazı kanserli hastaları tedavi etmişti. Hasan ağa sen bunları nereden öğrendin ha? mi ya doktor bey çok okurum ben. <Gülüyor> Pekala. O söylediğin dua ile mikrop teorisini bulan Akşemseddin'in ne alakası var? He? Çok şaşırdım. Şuna iyice bir anlatsana bana. <gülüyor> Anlatması zor. <gülüyor> doktor bey, dediğiniz gibi şaşırtıcı. Uzun süre. Etrafta hiç ışık olmadığına göre yol da uzun değil mi? Bir şeker alsaydınız ağzınıza doktor. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. <gülüyor> ya, sağ ol istemem. Anlat sen. Kimmiş bu Akşemseddin? Hekim mi? Hekim ya Hem de ne hekim Zamanının lokman hekimi Dindeyin doktor bey. Şam diyarından alim ve evliya bir zat kalkar Ailesiyle birlikte Anadolu'ya gelir Bu zat soyu Ebu Bekir Sıddık efendimizden gelen Hamza efendidir Neden? Ne için geldiğini kimse bilmez Bir ilahi emir götür onu Ve gelip Osmancı'ya gerleşir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 Zamanın bütün ilimlerini tahsil edip Osmancık'da müderris olur İlimle yüklenmiş, güzel ahlakla süslenmiştir Hastaları ücretsiz tedavi eder Gece demez, gündüz demez çağrıldığı yere koşar yani Ben de öyle yapmıyor muyum? Bak Halime, bu havada, bu yerlerde nereye gidiyorum? Eğlenmeye değil ya, hasta bakmaya Doktor oğlum sizin gibi o da çağrıldığı yere giderdi. Hasana, ha? bizim iş başka iş. Sen ondan bahset. Çocuğu hastalanan bir baba. Gece köy, Dağ başı ve buraların garibi bir doktor. Ancak onlardan bahsedilir doktor efendi. Onlardan gerisi hikaye. Şemsettin efendim. Şemsettin efendim. Buyurun. Efendim sizi gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum ama çocuğum, çocuğum çok hasta. Estağfurullah hemen gidelim. Efendim çocuğu buraya getirmek isterdim ama çok fena. Size de zahmetler veriyorum. Estağfurullah zahmet ne demek? Vazifemiz. Daha ölmedik ya. Şu sokakta efendim buyurun. Nesi var? İnim inim inliyor anlayamadık ki. İşte efendim bu ev.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 Eriş merak sonunda başlamıyor mu? Doğru. Doğru doktor evladım. Sonra Akşemseddin'i hocası yanına çağırır. Epey sohbet ederler. Şemseddin. Evladım. Hı. Buyurun efendim. Hadi akşam oldu artık. Koskoca medresede bir sen kaldın bir de ben. Akşam mı oldu? Ne çabuk Hep böyle dalıp gidiyoruz Hele son günlerde durgunlaştın iyice Bir hal var sende Hadi çıkalım artık Müsaadenizle şu kitabı yerine koyayım efendim Okuduğun nedir? Bayezid-i Bistami hazretlerinin sözleri efendim Okurken elim yanacak zannettim Buyurdukları sözler birer tokat olup yüzümde patladı Her biri ateş olup içimi yaktı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 ...mücadele, cimrilik... ...kötü huy, fena ahlak. Hepsini... ...hepsini kendimde görüyorum. Buyurduklarının hepsi bende var. İşte derecem... ...işte mevkiim. Kendine haksızlık etme. Sen medresemizin gözbebeğisin. İlmini ahlakınla süslüyorsun. Nefsinle...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 Bir gün onu da çağırdılar. O da senin gibi her şeyi yüzüstü bırakıp çağırana gitti. Şaşırtıcı bir benzerlik. Ona şimdi Hacı Bayramı Veli diyorlar. Ankara'dadır kendisi. Ona git. O zaman müsaade edin derhal yola çıkayım hocam. Hemen mi? Hemen. Anlıyorum. Yerinde duramıyorsun. Peki öyleyse. Hadi yolun açık olsun. Hakkınızı helal edin hocam. Helal ettim. Güle güle. Medresemizden bir yıldız kaydı Maşallah Evet Hı. Osmancık medresesinden bir yıldız kaymıştı Ama bu yıldız Başka mekanlarda daha güçlü bir şekilde parlayacaktı Mehmet Şemseddin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 Şemseddin aramaya. Çağrılan sese gitmeye devam eder ve yolu Ankara'ya kadar uzanır. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Buyura gel bir şeyler ye. Bereketli olsun. Biz o işi gördük. Şuradan bir su içip yüzümüzü yıkasak yeter.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 Beni dinlersen Hacı Bayram'la hiç vakit kaybetme. Ben Zeynuddin Hafi Hazretlerine gidiyorum. İstersen sen de gel. O nerede? Halep'te. Ya. Ee, Ankara buradan çok çeker mi? Öğleye varırsın. Boşuna yorulacaksın. Olsun. Anlaşıldı. Sen kararlısın. Bak seni yarın öğleye kadar beklerim. Dönersen yol arkadaşı olur Halep'e gideriz. E dönmezsen günah benden gider. Sen bilirsin. O zaman bana müsaade. Hadi uğurlar olsun. Ha, unutma, yarın öğleye kadar bekleyeceğim. Delimine. Koskoca şey için nasıl konuşuyor? Yok veli falan değilmiş, yok dilenciymiş. Koskoca şey dilencilik eder mi hiç Hadi Şemsettin sen yoluna devam et. Dervişlere yardım Der. edin. Allah nesası için, için dervişlere, dervişlere yardım, yardım. yardım edin. Yardım Bana yardım. burası Ankara, bunlar da Hacı Bayram'ın müritleri dediler. Ama bu nasıl şehrik, bu nasıl müritlik? Bunlar bilmezler mi ki Ruzi Mahşer'de dilenciler yüzlerinin etleri dökülmüş olarak kalkacaklar? Derviş haklıymış. Hacı Bayram denilen adamdan mürşit olmaz. Bunca yıl müderrislik yap Cihana ders ver Sonra gel bir dilenci şeyhine teslim ol Olacak şey değil En iyisi şimdi ben hemen Halebin yolunu tutayım Dervişi kaçırmayayım Dervişlere yardım edin Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için, Allah rızası için Sen bize yardım etmeyecek misin beyim? Aa, edeyim dede edeyim Şuraya bak Koskoca aksakallı adam bile dileniyor. Al bakalım derviş kardeş, senin de gönlün kalmasın. Sağ ol oğul, beni kırmadın. Ee, Hacı Bayram'ın dergahından mısınız? Evet. Dede, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor beyefendi. Bu yaşta bu kalınla ona buna el açmak sana ağır gelmez mi? Gelse ne yapabilirim ki? Şeyh böyle ister. <Gülüyor> Aman dede dediğine bak. Ayrıl dergahtan, kurtul zilletten. O kadar kolay mı oğul?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 Estağfurullah doktor efendine haddime ben, ben şunu demiştim Elhamdülillah iyi kötü yolumuz var Kızağımız var Gidiyoruz Ay, tamam. İnşallah hayırlısıyla var Tamam tamam iyiyiz yolumuz da iyi Soğuk da yok Sen Akşehir Zettin'den bahset Onu anlatınca hepsini unutuyorum Yoksa çıldırmamak mümkün değil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 Sanki biri zincirle sıkmış. Zincirle mi? Evet evet. İşte bak, halkaların izi var. Aman ya bir. Demek zincir ha? Müritler hacı bayrama zincirle bağlıdır. O birini kabul etti mi? Zinciri boynuna geçirir. Hacı bayram Ankara'dan çekse, zincirin ucundaki Halep'te olsa döner gelir.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 Dergah boştur Hacı Bayram-ı talebeleriyle birlikte tarladadır Akşemseddin gider yanlarına Ne bir hoş geldin diyen olur Ne de yüzüne bakan Sanki orada yoktur Fakat o talebelerle birlikte çalışmaya başlar Yemek vakti gelir Hacı Bayram-ı Hazretleri kendi eliyle pişirdiği burçak çorbasını talebelerine teker teker dağıtır. Akşemsettin'i görmez bile. Oysa köpeklere bile yemek verilmiştir. Demek ki Akşemsettin'den intikam alıyor. Öyle deme. Büyüklerin işine akılsır ermez. Bir hikmeti vardır. Dinle. Şu aksakallıya bakın. Kim o? Sabah geldi. Hocamız ona hiçbir şey demedi ama... ...o bizimle birlikte yer oluncaya kadar ekilmişti Hocamız o garibe neden yemek vermedi Hacip? Vardır bir hikmeti. Bak o da daralıp gitmedi. Şuna bak. Şuna bak. Köpeklerin çanağına gidiyor. Onlarla birlikte yiyecek. <gülüyor> Ey uslanmaz nefsim. Sen bunu hak ettin. ...sana şeyhin kabından değil... ...köpeklerin yalağından yemek düşer. Hey! Köse! Beri gel! Bizi çabuk avladım. Gel! Yanıma gel! Gel! Benim soframa otur. Zincir zoruyla gelen misafir... ...işte böyle ağırlanır. Aş verin köpeğe. Eh, midem bulandı. Böyle mi olmuş saydan? Böyle ya. Eksi var da fazlası yok anlattıklarımın. Ama nasıl olur? Kus bir bilim adamı gitsin köpeklerle yemek yesin. Olacak şey değil. Üstelik de doktor. Hastalık bulaşacağını da bilmiyor. Ya beyim. Bizler bazı insanları kendimizden aşağı görürüz de onlarla aynı sofrada yemek yemekten utanırız. Oysa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 Kurtlar, Kurtlar Hasan, ağa. Hasan ağa sen de duydun mu? Duydum be Duydum da Peki, peki, peki saldırırlar mı dersin? Ha? Korkun kurtlardan değil Allah'ı alem birazdan ortalık Gibi kazıp kavuracak İzvar ne diyor Nasıl çıkacağız o tepeye? Siz hele değil şu kıza. Gerisi kolay ha? Yetiş ya fakir Ahmet Himmet ya fakir Ahmet İmmet ya Faziyet çok mu kötü Hasan Ağa Dua ediyorsun Hastam için dua ederim bey Allah şifa versin Kim bilir mi haldedir Dört gözle bekler bizi. Üzülme Hasan ağa. Sen elinden geleni yapıyorsun ya Tipiye yakalanmadan sığınağa gidebilir miyiz dersin İnşallah bey Ya Hasan Ağa Durgunlaştın birden Sana bu hal hiç yakışmıyor ne de güzel konuşuyordum hadi, hadi hadi susma da anlat Sonra ne oldu bizim Lokman hekimi e, Yani Şemsettin'e Ne olacak bey O rehberini buldu Teslim oldu Nefsini Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin Zinciriyle zincirleyip Kurtuldu Kurtuldu mu <gülüyor> Ya Hasan ağa, ömür adamsın ben Bu <gülüyor> nasıl kurtulmak ya Hekimlikten dervişliğe <gülüyor> Mühim olan Hakk'a kul olmaktı, o da öyle yaptı. Çok kısa sürede Hacı bayramı beli Veli Hazretleri'nin elinde yüksek manevi derecelere kavuştu. Beni emretmişsiniz efendim. Gel Şemsettin, gel evladım. Buyurun hocam. Şemsettin.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 Namazımı sen kıldır. Hadi, yolun açık olsun. Hocam, Allahü Teala sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler versin. Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti şemsetine 4 senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir? O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işittiyse.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 Bizans'ın kuşatılması için... ...karar alınır. <Gülüyor> Hadi kara kızım. Hadi, gül. <gülüyor> Yürü abi, gül. <gülüyor> Çipe iyice alttansan efendi. Dur, <gülüyor> dur, Dur dur, o bina azilerde. Biraz dayanın. Bırak da Bir an önce gidelim, yoksa öleceğiz burada. Olmaz bey, hayvanı bırakamayız burada Ne, ne yani onu da mı yanımız alacağız he? Geniştir bey, hepimize yeter. <gülüyor> hadi karakız. Dur. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor, olmuyor. <gülüyor> sökelim. Peki kizak ne olacak? Burada kalsın. Eğer kar iyice örtmezse tipi dinince gelir alırız. Hiç e, e, bilmiyorum Hasan efendi. Rüzgar nefesince şişiyor. Fazla ayrılmayın bey. Fazla ayrılmayın aşağısı uçurum. Dikkatli olun. Nedir bu başıma gelen? Nereden uydum senin aklına? Öleceğiz burada. Doktor. Doktor bey dikkat edin orası. Gel. Hasan! Hasan! Hasan kayıyor. Hasan düşüceksin. Çab <gülüyor> Dur Doktor Çabuk ol Çabuk ol Hasan, evelden. Hasan. ki dayanın biraz. Hayat mı olursan, kendin. Ya ya bu çocuğun. Hayır, hiç durma. Doktor Bey. Dayanın. <gülüyor> dayanın <gülüyor> geldim. Sen de söyleyeceksin. söyleyeceksin. Ne düşüneceksin? Hadi boş beleş yerim. Çabuk ol Hasan. Gelmiyor sen tutun beni, bu benimle ve sen kurtar. Hadi Geldim ha, işte Sakın kıpırdamayın Durun dur, dur Hareket etmeyin Yoksa ikimiz nereden düşeriz hadi, hadi Ben kara kızdan Tamam tamam Şimdi siz sıkıca tutun elimi Hadi kara kızım Hadi yolumda. Hadi Oğlum. bırak mı gelimi? Tamam. Ey lan söyle ya. Ha. Ha. Nasıl bir? Bakıcık çekti bir Yoksa yoksa bir doktora Bak. Bakın bina şurada, şurada. Gidelim hadi. Bakın. Bakın geldik işte. İşte. Ne yani? Senin sığınacağız dediğin yer burası mı? Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağlam. Ne yapalım? Hiç yoktan iyiydi. Neyse. Hasan Ha? He? Ha? Ha? Bana mı dediydiğiniz doktor? Yok yok yok. Yine başlama tabii ki sana dedim <gülüyor> Şaka derim doktor Buyurun Bak Az önce söylediğim sözler için beni affet Ben sana çirkin şeyler söylerken <gülüyor> Sen benim hayatımı kurtardın Allah'a hamd edelim bey <gülüyor> Allahü Teala yardım etti Ben Ben vesile oldum Sonra bu başımıza gelenlerin Asıl müsebbibi de benim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 Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyim. Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim onları anlamak için? Ee, belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olur? Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarınızı göstermek ne haddime? Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak... ...bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretleri'ni. Bak sen ne dersen de ben anladım anlayacağını. Kasabaya geleli üç gün oldu. Üç gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? He? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, tiksinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini.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 Evet, evet saydığın o on şeyin hepsi bende de var. Ama ama hangi birimizde yok ki? Yolun Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım, yollara düşüp rehber arayalım? Zaman çok değişti Hasan Efendi. Ne düşülecek yol ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Ya, aslında sana teşekkür borçluyum. Anlattıkların beni gerçekten etkiledi.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 Kollarımda öldü Hasana, gülümseye gülümseye son nefesini verdi. Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyor insan? Biliyor musun? O benim ilk hastamdı, hem hastam hem anne. Ölüm, ölüm şu havadan daha soğuk geldi bana. <Gülüyor> <Gülüyor> Dağılmışım. Neyse, varit tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsa. Oldu olacak hiç olmazsa eşe yarasak bari İnşallah bey ee, Bak bak yavaşlıyor hmm, bu, bu iyi oldu Üç gündür kimseyle konuşmamıştım Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana Rahatladım <gülüyor> biraz <gülüyor> Ben de İyice ısındım ama size Isındım Siz çok iyi bir insansınız doktor ben sana aşağılık bir insanım diyorum. Sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ha. <gülüyor> Doktor efendi. Bir insanın kendi kusur ve kabahatlerini görmesi... ...güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir. <Gülüyor> Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı. Hmm, yani ya. ne, ne yapıyorsun? Çakmağım Çakmağım ıslanmış bak. Bak, bak Hasan ağa duydun mu Çok çok iyi çok, çok yakından geldi ses Duydum doktor bey duydum Onun için bu çakmağın yanması lazım Saldırılamı Ya, ya Ateş çakmak lazım Eyvah Ne yapacağız şimdi Eyvah Yetiş ya Fakih Ahmet Sana delirdin mi sen ne Yetiş sayıklıyorsun olsun Fakih Ahmet Aklım başımda dua ediyorum Dua ediyorum ki şu çakmak yansın Sonumuz geldi Hasan ha ya. Çakmak yansa bile sonumuz geldi Yanacağız yakacağız ne yakacağız burada İmdat ya Fakih Ahmet İmdat ya Fakih Ahmet Ne yapıyorsun ha delirdin mi Delirdin mi palto yakılır mı Hasan ha Ne yapıyorsun sen Yakmam lazım ...oldu işte. Ha? Kaçıyor. Ka kaçıyorlar. Bak. Bak çok çoklarmış ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti. Doktor. Etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı. İçeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım. Ayşem. Bak nasıl da gözleri balıyor hepsini. Ha. Ha şurada bir küçük var. Onu alalım. <gülüyor> Bu bizi bayağı idare eder. Ne yani biraz sınırlısa. He? Hey, hey şunlara bak. Bizi seyrediyorlar. Aç kurtlar gibi bekleşmek <gülüyor> böyle olur işte. Yaklaşamazlar diyeyim sana. Ateş yandığı müddetçe gelemezler. <gülüyor> Hem bunları da Allahu Teala böyle yaratmış. <gülüyor> peki peki ateşlenince ne yapacağız gitmeleri için dua edeceğiz dua mı Hı -hı. dua dua müminin silahıdır ben, ben ne zaman zor... zorda kalsam İmdat Yağı Fakir Ahmet diye dua ederim peki Hasan ağa iyi de şu Fakir Ahmet ile Akşemseddin'in ilgisini hala kuramadım ben şeker alın doktor <gülüyor> iyi iyi bakalım Hadi, şimdi ya Fakir Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır. <gülüyor> doğru, doğru. Akşam settin. Yine mi o konuya döndü? Meraklanmadınız mı Doktor Bey? Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum Hasan. Ha? <gülüyor> <gülüyor> korkmayın Doktor Bey, korkmayın. Size hatalarımızı anlatacak değilim. Size fakih Ahmed'in ne manaya geldiğini anlatacağım. Ha, iyi. Ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. Güzel, hadi anlat bakalım. Bizans kuşatılmıştı. Akşemsedin Hazretleri bu cihada büyük oğlu ve mürikleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu. Bana bir dua öğretiniz. Fethin müesser olması için nasıl dua edeyim? Padişahım. Ya Fakih Ahmet diyerek... ...Fakih Ahmet'ten himmet talep edin. Ya Fakih Ahmet. Şu Bizans'ta çan seslerini susturur. Yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et. Talebe dediğin böyle olur.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 Lakin her şeyin bir vakti saati vardır Tez söyle o halde ne zaman nasıl Allah Allah Allah Başını önüne yedi Bir it çekip Allah dedi Rengi sapsarı kesildi Ve ellerini açarak Allahü u Teala'ya yalvarıyor Mübareğin yüzü terledi İş bu senenin 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile. O gün fethola, Konstantiniyye dola ezan sesiyle. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın.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 Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han... ...dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu. Paşalar, dinleyiniz. Fermanımdır. Haliç sırtlarına kızaklar yapılar. Ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirilir. İkinci fermanımızdır, dinleyiniz. Topları gönderdim. Ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra... ...zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımızdır. Dinleyiniz. Toplarla dikine ateş yapılar. Böylece... ...o zamana kadar... ...atış yaptıktan sonra...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 Beş geminin yardıma geldiğine Ve Süleyman Paşa'nın Mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum Başından beri Bu fete karşı olanlar Bu haberler üzerine Kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir Sakın Bunu kabul etmeyesin Askerin gaflete düşmemesi için Tedbir alasın Gece gündüz Askerin arasında olasın İmdi Kul tedbir alır Allahü Teala takdir eder. Hüküm Allahü Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve eshabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir. Biline. Çok güzel mektup. Ama hünkârım kimsenin huzura çıkıp muhasara'yı kaldırın diyeceğini sanmam. Şey efendim gelenler var. Gelsinler. Hünkârım, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara demedim. Kaygılarımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım. Süleyman Paşa Cenevizlere mağlup oldu. Halil Paşa, siz gelmeden evvel Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyordum. Ahmet Paşa, o kısmı bir daha okur musunuz? Başından beri bu fetreye karşı olanlar bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Duydun mu paşa? Şimdi gidiniz. Yarın harp meclisi toplanacak. Orada durumun muhakemesini yaparız. Emredersiniz sultanım. Susun, susun. Sultanımız geliyor. Selamünaleyküm. Ve, Ve, Ve rahmetullah. Cümleniz hoş geldiniz. Oturun. Hoş bulduk sultanım. Hoş bulduk. Sultan. Hoş bulduk, Sultan. hoş bulduk.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 Fatih Sultan Mehmet ve ordusu İstanbul surlarına doğru yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor fakat 50 gün geçmesine rağmen kuşatma fethe dönüşmüyordu. Gün 29 Mayıs 1453'tü. Evet. Fatih Sultan Mehmet hocası Ak Şemseddin'i yanına davet edip gelmesini istedi. Başa. Bütün dediklerimiz harfiyen yapıldığı halde saatler geçer Hala fetih mümkün olmaz Hocam nerede Tez yanımıza geleler Şimdi çağırırım hünkârım Tez ol Nerede kaldı hocam Çadırına kapanmış Kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayın diye yanına varmadım Emrederseniz Yok, Hayır biz yanına varırız İçeride hünkârım. Ne yapar? Bilmem hünkârım. Demek kimseyi içeri koymayın dedi. Evet hünkârım. Kapının aralığından baksam beni fark eden mi? Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsanız... ...sizi fark etmez hünkârım. ses çıkartmayın. Hançerin ucuyla şurada küçük bir delik açalım mı? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu. Allah Allah. Kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış... ...başından sarığı düşmüş. Gözyaşları ak saçı ve ak sakalından nur gibi parlıyor. Saçı sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fetih gerçekleşmesi için Allahu Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yarıslatmış. Ahmet paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam edin. Sonra bana anlatırsın. Emredersiniz. Sana şükürler olsun. Askerimiz hisara girmek üzere. Önlerindeki bu ak abalar giymiş askerler de ne? Ne? Paşam neler gördün anlat bakalım. Hünkarım siz gittikten sonra Akşemseddin Hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı. Sonra ne oldu? Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sandım. Sonra birden ayağa kalkıp... Ya Rabbi sana şükürler olsun. Fethi bize nasip ettin diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığında ordunun surlardan içeri aktığını gördüm. Elhamdülillah... Elhamdülillah Sürekler gaları Gözlerden damla Her geliyor Tadişah geliyor padişah geliyor F F F geliyor, padişah, padişah geliyor. Padişah geliyor. Padişah geliyor. Padişah geliyor. Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o. Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocandır. Bu şehrin manevi fatihi odur. Sana bir yer alındığında... ...halka nasıl muamele edileceği hususundaki... ...dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın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 ...onun vasıtası ve onun bereketiyle göndermiştir. Evet, tevazuundan bu cevabı vermişti. Akşemseddin Hazretleri, fakih Ahmet benim. O bendim dememişti.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 Ya, bırak şimdi dua etmeyi bir şeyler yapalım Baksana ateş sönüyor ya, Yapacağımızın en iyisi bu doktor bey Siz de dua edin <gülüyor> Doktor arkadaşlarım duysa beni görseler ne biçim gülerlerdi. Evet siz de Akşemseddin hazretlerinin hürmetine Allah'ın bize yardım etmesi için dua edin Ve inanın İnanın Ve dua edin Duaymış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 Yetiş ya Fakir Ahmet İmdat ya Akşemseddin Hazretleri İnanarak Yetiş Samimiyetle Yetiş Yüreğinizden Yetiş yüreğinizden. Yetiş ey büyük insan İyi, iyi. Bekleyin şimdi doktor bey evet, Gitmediler Bakın İyi bakın Ateş tamamen söndü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 Kurtulduk Hasan'a. <Gülüyor> Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk elhamdülillah. Dua. dua. kurtardı bizi. Allah kurtardı. Dua sayesinde. Ak Şemseddin Hazretleri sayesinde. İnanamıyoruz. Hasan'a inanamıyorum Ama gözlerimle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gitti. <Gülüyor> dua Müminin silahıdır ve Hasan'a Hasan efendi İyi ki çaldın kapımı bu akşam İyi ki takıldım senin peşine Hadi hadi artık çıkalım şuradan Bir an evvel Bir an evvel Hasan'a gidelim de derdine derman olalım ha? Hadi Kurtlar gitti Şu kızağın yanına gidelim ve çıkaralım Karların altından Sonra da yola düşeriz Hadi, hadi vakit kaybetmeyelim Hadi Hadi kara kız Bak Bak kızak şurada işte ucu görünüyor Tamam Şimdi kara kıza koşalım ah, Oldu Oldu <gülüyor> <gülüyor> işte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi doktor bey atlayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayız Meraklanmayın meraklanmayın Geldik sayılır ah. Bu gece çok şey öğrendim senden Çok garip adamsın Hasan efendi Kılıktan kılığa soktun beni. Bir gece ömür sığırdın Hasan'a. Hayatımı değiştirdin. Değişen ne ki doktor bey? Hislerim, fikirlerim, her şey, her şeyim değişti. <gülüyor> sağ ol Hasan efendi. Sağ. Ol. Ben ne ettim ki bey? Bu da Akşemseddin... Hazretlerinin himmeti. Ya, Akşemseddin. Evet. Beni onun rehber hayatı değiştirdi. Ne olur, ne olur anlat. <gülüyor>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 Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası, mihmandar Resulullah, Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu, dönelim. Elhamdülillah, Allahü Teala ne büyük nimetler ihsan etti. Elhamdülillah. Hadi bakalım getirin şu fidanları Dikkat edin getirin Bütün eşraf ve ulema önünde Silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler? Padişah efendimizin buyruğumuş Bak fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar Akşemseddin hazretlerini İmtihanı imtihan mı ederler sultanımız? Bilemeyiz Şş, Padişahımız geldiler Akşemseddin de yanında Hocam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 Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin'in şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp... Uyguverdi. Artık... Uyanmayacaktı. Hanımı yanına geldiğinde... Hali gibi... Sözlerinin de doğru olduğunu... Anlamıştı. Hasan ağa... Ağzıyorsun sen? <gülüyor> Dedim ya doktor... Ben solu gözlünün biriyimdir. Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. <gülüyor> ah... <gülüyor> İşte geldik ha, geldik. Ya sahiden Hiç farkında değildim ee, ya Ama burası kasaba Hani köye gidiyorduk. <gülüyor> hadi Buyurun doktor bey Hastam iyileşti şükür ee, Aman nasıl olur Hasan ha? <gülüyor> Hastanı görmedik bile Ya hasta <gülüyor> <gülüyor> Doktor bey Hadi inin Sabah namazına yetişmem lazım. Daha çok işim Ama var. Hasan çok! Ağa hey hey hey Hasan'a nereye gidiyorsun? Hasan'a. Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan'a kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Gitti. Gittin. Sürsem yüzünü, sürsem yüzünü, Hakması bey ile de görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni.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 O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim, nefsimmiş. <gülüyor> o ihtiyar Akşemseddin Hazretleri'ni anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanıma. Buzlar çözüldü, fırtına dindi. <gülüyor> Dostum, biliyorum hiçbir şeyi anlamıyorsun. <gülüyor> ben de anlamamıştım.